Anton Çehov. Bu kalemun. Seslendiren Akın Altan. Pazar meydanından sırtında yeni paltosu, elinde küçük bohçasıyla polis müfettişi Melov geçiyor. Hac edilmiş Bektaşi üzümüyle tepeleme dolu bir kalbur taşıyan zabıta memuru da peşinden gidiyor. Ortalık sessiz. Meydanda incin top oynuyor. Dükkan ve meyhanelerin aralık kapıları Aç ağızlar gibi yılgın bakıyorlar dünyaya. Dilenciler bile gezinmiyor çevrelerinde. ''Isırırsın ha, lanet şey!'' diyen bir ses duyuyor Oçimelov ansızın. ''Çocuklar bırakmayın! Günümüzde önüne geleni ısırtmazlar öyle! Tutun şunu!'' Ah. Keskin bir köpek çığlığı işitiliyor sonra. Oçimelov çevresine bakınıyor ve tüccar Pichogini'nin odunluğundan, Üç bacağı üzerinde zıplayarak arkasına baka baka bir köpeğin geldiğini görüyor. Basma gömleği kolalı, yeleğinin düğmeleri açık bir adam da peşinden koşuyor. Gövdesiyle ileri doğru atılarak koşan adam en sonunda yere kapaklanıyor ve hayvana arka ayaklarından yakalıyor. Tekrar keskin köpek bağırtısı ve bırakma çığlığı işitiliyor. Dükkanlardan uykulu suratlar çıkıyor. Ve kısa süre sonra odunluğun önünde adeta topraktan fışkırmış gibi bir kalabalık toplanıyor. ''Olay var galiba beyefendi'' diyor zabıta memuru. Oçumelov yarım daire yaparak soluna dönüyor ve kalabalığa doğru yürüyor. Tam odunluğun kapısının önünde yukarıda söze edilen yelek düğmeleri açık adam sağ elini havaya kaldırmış kalabalığa kan içindeki parmağını gösteriyor. Yarı sarhoş yüzünde ''Şimdi derini yüzeceğim senin kerata.'' yazıyor sanki. Parmağı da adeta zafer nişanı. Oçumelov, adamın altın işleri ustası Hiryuk'in olduğunu görüyor. Skandalın suçlusuysa kalabalığın ortasında, ön ayaklarını aralamış, bütün bedeniyle titreyerek oturmakta. Sivri yüzlü, sırtı sarı lekeli, beyaz bir tazı yavrusu bu. Yaşlı gözlerinden keder ve dehşet okunuyor. Ne oluyor burada? diye soruyor Ochmelo kalabalığı yararak. Neden burada? Neden sen parmağını? ''Bağıran kimdi? Kimseye ilişmeden gidiyordum beyefendi diye başlıyor sözü yumruk yaptığı eline doğru öksürerek Kirgizin. Mitri Mitrişle odun işini konuşacaktım. Birden bire durup dururken bu namussuz parmağımı bağışlayın ama çalışan bir adamım ben. ''İşim küçük parçalarla. Zararımı karşılasınlar. Zira bu parmağı belki bir hafta kıpırdatamayacağım. Hayvandan zulüm görmek, beyefendi, hiçbir kanunda yazmıyor. Her önüne gelen ısırmaya kalkarsa yaşamayalım daha iyi.'' ''Hıh, tamam.'' diyor o sert bir sesle, öksürerek ve kaşlarını oynatarak. ''Tamam. Köpek kimin? Bunu böyle bırakmam ben. Ortalık yere köpek salmış neymiş göstereceğim.'' Yasalara uymak istemeyen bu tip beyefendilerle ilgilenmenin zamanı geldi. Cezalandırayım o alçağı da anlasın başı boş köpek ve başı boş hayvan ne demekmiş. Dünyanın kaç bucak olduğunu bildireceğim ona. Geldirin! diyerek zabıta memuruna sesleniyor müfettiş. Kimin köpeğiymiş bu öğren ve zabıt tut. Köpeği de imha etmek gerek. Hiç geciktirmeden. Kuduzdur mutlaka. Kimin köpeği bu dedim? General Gigalov'un herhalde, diyor kalabalığın içinden biri. General Gigalov'un mu? Yeldirin! Hmm. Paltomu çıkar hele. Hava nasıl da ısındı. Felaket! Yağmur öncesi yakıyor galiba. Benim tek anlamadığım, seni nasıl ısırabildi? Diye Hiryukin'e yöneliyor sonra o çimelo. Parmağına kadar nasıl uzansın ki? O küçücük bir köpek, Sense dev gibi bir şeysin. Herhalde çibiyle deştin parmağını. Birinden para koparmaya karar verdin. Sen, bilmez miyim ben senin gibileri? Bilirim ben sizi, iblisler. Eğlence olsun diye sigarasını suratına tuttu beyefendi. Köpek değişini biliyormuş. Kapı verdi parmağını. Huysuz herifin tekidir bu beyefendi. Uydurmasana tek göz. Görmedin etmedin ne diye uyduruyorsun? Beyefendi akıllı bir adam. Yalancıyı vicdanı temiz olandan ayırabilir. Hem eğer yalanım varsa hakim yargılasın beni. Onun kanununda yazıyor. Günümüzde herkes eşittir diye. Benim kardeşim de jandarmada. Belki bilmek istersiniz. Kes lafı. Hayır, bu generalinki değil, diyor zabıta memuru düşünceli. Generalin böyle köpeği yok. O daha çok av köpeği besliyor. Emin misin bundan? Eminim beyefendi. Bana da öyle geldi. Generalin köpekleri pahalıdır, cinstir. Buysa şeytan bilir neyin nesi. Ne tüyü var ne tipi. Anca rezillik. Böyle bir köpeği kim besler? Aklınız nerede sizin? Böyle bir köpek Petersburg ya da Moskova'da yakalansa ne olurdu biliyor musunuz? Kanuna kitaba bakmadan anında boğazını sıkarlardı. Sen, Eriyukin, zarar gördün. Bu işi böyle bırakma. Derslerini vermek lazım. Zamanıdır. Generalindir belki de, diye yüksek sesle düşünüyor zabıta memuru. Alnında yazmıyor ya, Generalin avlusunda buna benzer bir köpek görmüşler geçenlerde. Gayet tabii, generalin, diyor bir ses kalabalığın içinden. Hmm, geldirin kardeş, paltomu giydir bakalım. Rüzgar mı çıktı ne? Üşüdüm. Generale götürür kendin sorarsın. Benim bulduğumu ve gönderdiğimi söylersin. Bir daha sokağa salmamalarını da söyle. Pahalı olabilir. Her domuz sigarasını burnuna sokacak olursa, Bozulur hayvan, ne lazım? Köpek hassas bir mahluktur. Sana gelince, kötü kerif, elini.'' Aptal, parmağını gösterip durma. Kendi suçun. Generalin aşçısı geliyor. Ona soralım. Hey, Proor! Buraya gelsene canım. Şu köpeğe bak. Sizin mi? Attın şimdi. Bizim ezelden beri böyle köpeğimiz olmadı. ''Uzun uzadıya soruşturmak anlamsız.'' diyor Oçumeloğ. Başı ''Başıboş besbelli. Fazla söze gerek yok. Başıboş dediysem başıboştur. İmha edilsin. O kadar.'' ''Bizim değil.'' diye sürdürüyor lafını Prohor. ''Generalin kardeşinin. Geçenlerde gelen kardeşinin. Bizimki tazıları sevmez. Kardeşi sever.'' ''Kardeşi mi geldi ki?'' Vladimir İvanıç mi?" diye soruyor Ochemelov ve duygu yüklü bir gülümseme yayılıyor yüzüne. "Bakın şu işe. Baylar. Hiç haberim yoktu. Misafirliğe mi geldi? Misafirliğe. Bakın şu işe. Abi'ni özlemiş olacak. Hiç haberim yoktu. Bu kendilerinin köpeği öyle mi? Çok sevindim. Bal onu. Yaman köpek. Pek çevik. ''Şu herifi parmağından yakalıyı vermiş. ha! <gülüyor> Neden titriyorsun bakayım?'' Rr, <gülüyor> rrrr, <gülüyor> kızıyor kerata, yavrucak!'' Prohor köpeği çağırıyor, birlikte odunluktan uzaklaşıyorlar. Kalabalık eri gülüyor. gülüyor. ne işimiz bitmedi daha!'' diye tehdit ediyor onu o çümelov ve paltosuna sarınarak pazar meydanındaki yoluna devam ediyor. Son